1161, numaralı konu, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın akşam ile yatsı arasında namaz kılmaları, evet, Abdullah bin Mesud'a her geldiğimde mutlaka namaz kıldığını görüyordum, o da akşam ile yatsı arasıydı, Abdullah'tan bunun hikmetini sordum, bana, bu, gaflet saatidir, dedi.